Meccan aşama 39. yani Mesencir Medine'ye göçmen sahipleri için ve Abu Bakr olarak kaldı. Tanrı ondan memnun olabilir, göçmenlikte arkadaşı olmak.